ocağın gölgesinde Ali Ulbey Kurucunun Hatıraları Eser Ertuğrul Düzda Radyo Fonik Mecnun Yusuf Yağızcan Yöneten Ömer Parlak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 Kahire'ye gelip de buradaki hocalarımızla görüşmeden önce Konya'daki yıllarımda Mehmet Akif Bey'in sadece İstiklal Marşı'nı bilirdim. Herhangi bir şairin kitabını okumuş değildim. Naat, ilahi ve kaside türü şiirlere ilgim vardı. Genel olarak şiiri çok severdim ama. Akif Bey'le ilgili bilginiz yoktu o zaman? Konya'da Arif Etik Bey'in kitapçı dükkanında Akif Bey hakkında konuşmalar olmuştu. Gerek Arif Etik Bey, gerekse Konya'da Ayaklı Kütüphane olarak bilinen Ferit Bey, Akif'ten bazı şiirler okurlardı. Tam olarak tanımanız ne zaman oldu peki? Mısır'a geldiğimde İhsan Efendi'den dinleyerek Mehmet Akif'i sevdim. Şiire olan alakam da o sırada çok ilerledi. Mustafa Sabri Efendi ve oğlu İbrahim Sadri Bey'in edebiyat ve şiirle meşgul olmaları, şiir yazmaları benim iyice o yola girmemi teşvik etmişti. Böylece zamanla şiirin deli divanesi olmuş çıkmıştım. Peki siz ne zaman şiir yazmaya başladınız? Mısır'da önce birçok divanı inceleme ve okuma imkanı buldum. Türkçe divanlardı bunlar. Her sabah erkenden kalkar, 5-6 kilometrelik yolu yürüyerek Kahire Üniversitesi'nin kütüphanesine bu divanları incelemek için giderdim. Yazma işlemi mutlaka okumayla mı başlar demek istiyorsunuz? Okumadan yazılmaz yani. Bir gün aşktan gönülden bahseden bir beyit yazdım. Mustafa Sabri Efendi'ye götürüp dedim ki: Efendim, şöyle bir beyit geçtirdim. Bir bakar mısınız? Hmm. <gülüyor> Evladım, bu şiir senin değil mi? Allah'ın izniyle sen şair olacaksın. Nasıl bildiniz? Geçenlerde zahit Kevseri ile talebelerden bahsediyorduk. Ona bir şiir okumuşsun. Evet efendim okumuştum. Dedi ki... Ali Ulvi geçen gün bir şiir okudu. Arıza fevkalade hakkını verdi. Hayran oldum dedi. Ben de ona... Efendim Ali Ulvi şairdir. Çok şiir okur, çok şiir bilir. Şiir rivayet eder. İhsan Efendi'den aruz okudular. Terkip ve tercihi bentleri okuyorlar diye cevap verdim. Hangi şiiri okumuştunuz? Muallim Naci'den bir beyit okumuştum. İhtiyaç insanı yer yer gezdirir. Gezmez adem olmasaydı ihtiyaç. Bir beyitte yeteneği görebilmek mühim bir husus. Maşallah. Bir gün İhsan Efendi'nin dersindeydik. İsmail Eserli Hoca yanında üç tane Bulgaristanlı talebeyle geldi. Son sınıftaymışlar. Usulü fıkıhtan imtihan olacaklar. İsmail Eserli İhsan Efendi'ye dedi ki... Hocam, bu arkadaşların bir istirhamı var. Şu bahsi bize sizin anlatmanızı istiyoruz. Arkadaşlar bu seferlik vakitlerini bize versinler. Fakat biz bu çocuklarla edebiyat, nahi, belagat okuyoruz. Ben senelerdir o bahislerden uzak kaldım. Efendim sizin zihninizde kalanlar kafidir. Bizi kırmasanız lütfen. İhsan Efendi bildiğini iyi bilen bir hocaydı. Hangi sahada olursa olsun bir şeyi iyi bilmiyorsa ben bu işin cahiliyim demekten çekilmezdi. Yalnız bildiği bahislerde konuşurdu. Peki Mustafa Sabri Efendi ile İhsan Efendi'nin arası nasıldı? İhsan Efendi Mustafa Sabri Efendi'yi çok sever ve sayardı. Aralarında bir kırgınlık yaşanmış, bu yüzden görüşmezler, gelip gitmezlerdi. Fakat her ikisi de gıyaplarında birbirlerini beğenir, sever, sayar ve metüs ena ederlerdi. O hallerine gıpta ederdim. Duyguları hakkı teslim etmeye engel olmazdı. Ömer Rıza doğrulda, siz oradayken kahredi miydi? Ömer Rıza deyince meşhur seyyah Abdülreşit İbrahim Efendi geldi aklıma. Japonya'da vefat ettiği haberini almıştık. Japonya'ya İslam dini ilk defa onun gayretiyle girmişti. Merhumun bir kızı, Akif Bey'in damadı olan Ömer Rıza Doğrul'un küçük kardeşindeydi. Ömer Rıza Bey'in diğer kardeşi Mahmut Nefi Bey, İhsan Efendi ile sarayda mütercimlik yapıyordu. Ömer Rıza Doğrul daha sonra Türkiye'ye göç etti galiba. Kardeşleri göç etmedi ama. Ömer Rıza ve kardeşleri Kahire'de doğup büyümüş burada tahsil görmüşlerdi. Arapçaları çok kuvvetliydi. Kahire'de kalan iki kardeşin insani münasebetleri ve terbiyeleri çok güzel ve latifti. Nazik efendi insanlardı. Fakat namaza niyaza uzak gibiydiler. Kahire Bektaşi Tekkesi'ne sıkça giderlerdi. Türk değiller miydi? Aslen Türktüler ama ailece Kahire'ye yerleşmişlerdi. Abdüreşit Efendinin vefatı üzerine Hatim ve Mevlidi Şerif okumak üzere Kahene'nin 20-30 kilometre kuzeyinde Zeytin'deki evlerine gidiyorduk. İhsan Efendi, Mustafa Runyun, Ali Yakup Bey ve ben. Trende giderken bir laf edeyim dedim. Gelenler birer birer gidiyor işte. ...dünyada bir ayrılık var. Hafız Ali Ulvi ayrılık değil... ...bir birleşme var. Nasıl bir birleşme hocam? İzah eder misiniz? Bir ayrılık var... ...ama ismi ayrılık. Müslümanın şahsiyetini... ...mahiyetini, asliyetini... ...teşkil eden, tebellür ettiren... ...birleşme itikadıdır. Ahirette toplanıyoruz... ...birleşiyoruz. Tamam... Şu an Abdurreşit Efendi bizden ayrıldı ama bir birleşme günü var, din günü var. O günün neşesiyle yaşarız biz, o güne hazırlanırız. Bu ayrılık dosta, ahbaba, sevdiklerimize kavuşma imkanıdır aynı zamanda. Gittik, Hatim mevlit okundu. Hoca, merhumun kerimesini taziye ederken dedi ki... Hanım kardeşim, ne talihli bir baban varmış ki... Allah'ın dini için Sibiryalardan çıkıp dünyayı dolaştı. İslam'ın nurunu Japonya'ya taşıdı. Orada tebliğ halindeyken, cihad içinde Rabbine kavuştu. Mehmet Akif Bey'in eserine girdi. Orada ehli imanın kıyamete kadar amin diyecekleri temenniler ve dualarını bıraktı. Yahu o dualar hatırında olan var mı? Benim hatırımda hocam. Okuyabilir misin? Oku da biz hep beraber yine amin diyelim. Daha önce de söyledim. İhsan efendi hocamız bir baba gibi bizimle yakından ilgilenirdi. İyi yetişebilmemiz için ne gerekirse yapardı. İlk gittiğim günlerde Bir gün bana dedi ki. Hafız Ali efendi, oğlum. Sizin kaldığınız yurtta sanlı Burhaneddin efendi vardır. Ürdünde doğduğundan Arapçası çok iyidir. Bir Arap gibi konuşur. Arapçanı kuvvetlendirmek için Arapça makaleler yaz... ...ona ver, tasfih etsin. Yine sizin yurtta Çerkez Hattat Akil var. Benden selam söyle, ondan hat dersi al. Yazın güzelleşsin. Peki hocam, şimdi dersten döner dönmez onları bulacağım... ...selamınızı ileteceğim. Tavsiyesini dinledim. İkisine de devam ettim. Hem Arapçamı hem yazımı güzelleştirdim. Rika yazmayı öğrendim. Bir günde Mustafa Runyun'la ikimizi karşısına aldı. Çocuklar, ya ben sizin için bir şey düşünüyorum. Hayırdır hocam, ne düşünüyorsunuz? Siz ikiniz de hafızsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafızlar için buyurmuş ki... Kur'an'ı ezberledikten sonra ihmal etmeyin. Zira ezberinizdeki Kur'an, sahrada bir ağaca bağlanan devenin yularından sıyrılıp sessizce kayboluşundan daha çabuk kaybolur da farkında olmazsınız. Allah korusun hocam. Yurtla tekke arasında gidip gelirken yolda Kur'an-ı Kerim okuyun. Sırayla biriniz okusun biriniz dinlesin. Yanlışı olursa düzeltsin. Bu tavsiyeye uydunuz mu peki? Uymaz mıyız? Uyduk ve çok büyük faydasını gördük. Allah ebeden razı olsun. Hem hıfsımızı koruyup takviye ettik, hem de gözümüzü, gönlümüzü dağılmaktan korumuş olduk. İhsan efendi hocayla zaman zaman sohbet eder miydiniz? Bir bayram ziyaretinde konu Osmanlı hanedanına gelmişti. Çocuklar, hanedan bahsi yürekler parçalayan bir faciadır. Hanedanın bir kısmı burada, Kahire'de, İskenderiye'de, bir kısmı da Suriye'de ve Avrupa'da. Burada olanların ne kadar perişan ve sıkıntı içinde olduklarını görüyoruz. Bir günde insanın ülkesini terk etmesi başlı başına korkunç bir şey hocam. Alelade bir insan bile vatanını bir günde terk edemez. Hicret, ateşten gömlek. Hepimiz az çok gördük, yaşadık. Osmanlı ecdadımızdan kalan yerlerde kaldık. Vakıflardan maaş aldık, alıyorsunuz. Fakat Osmanlı'nın asıl torunları ortada kaldılar. Gelirleri yok. İstemeleri de mümkün değil. Öyle zor ki. Bu iş neden yapıldı hocam? Böyle bir günde neden ülkeyi terk edin denildi ki? Osmanoğullarının böyle yurt dışına sürülüp perişan edilmesi şeytani bir planın neticesi oğlum. Birileri böylece Osmanlı'dan güya intikam aldı. Sefalet içinde yaşasınlar, sütli işlerde çalışıp şereflerini kaybetsinler... ...öyle ölsünler de milletin gözünden düşsünler. Bu dost işi değil çocuklar. Meğer ne kadar düşmanı varmış Osmanlı'nın. Bir keresinde bayram ziyareti için Mustafa Runyun ve Ali Yakup Bey ile birlikte Sultan Abdülaziz'in torunu Şehzade Aziz Efendi'ye gitmiştik. Yağmurlu bir gündü. Zamansız mı geldik acaba? Bayram günü bugün. Bayram zamansız olur mu Şehali? Aziz Efendi çamaşır yıkamış galiba. Görebildiğim çamaşır sadece bir fani ile. Hoş geldiniz, sefa geldiniz arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Şöyle buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah efendim. Sizler de iyisinizdir inşallah. kader Tenkit mümine yakışmaz. İyiyiz elhamdülillah. Hem daha kötü olmak mümkün olunca... ...şükretmek lazım. İyiyiz. Bayram dolayısıyla zat-ı ziyaret edelim dedik. Çok iyi etmişsiniz. Allah razı olsun. Durun ben size bir kahve yapayım. Şimdi gelirim. Kahve yapacak kimsesi de yok. Kendi kahve yapacak bize. Hizmet ehli bir haneden bu. Ataları yüzyıllarca milletimize hizmet etti. Aziz Efendi de bize hizmet ediyor. Evet sıcak suyum vardı zaten Buyurun çocuklar Tepsinin, fincanların, kahvenin kusuruna bakmayın Estağfirullah efendim Aziz kardeşlerim Sizler benim evime değil gönlüme geldiniz Bunları bahane edecek insanlar değilsiniz Siz benim hatırıma, ecdadımın hatırına geldiniz Vefa gösterdiniz Sağ olun. Kahve getirdi. Eski bir tepsi Ve en ucuzundan fincanlara Konmuştu Maddi gücü ancak bunlara yetebilmiş Kahveyi görseydiniz Ancak suyun rengini değiştirecek Kadar kahve katabilmişti Tek fanilası varmış Düşünebiliyor musunuz İkincisi yok Fanilasını yıkayınca gömleğini öyle giymek Zorunda kalıyor Üstelik bayram bir de Türkiye'de yedikleri damgayı düşününce... Yine böyle bir acıklı sahneye Adile Sultan'ı ziyarete gittiğimizde şahit olmuştuk. Adile Sultan, Sultan Abdülhamid'in torunu. Sultan torununa halası Adile Sultan'ın adını koymuş. Hala Adile Sultan, Osmanlı ülkesinin her tarafına bir sürü hayrat bırakıp giden bir hanım. Kanuni'nin kızı Mihrimaz Sultan gibi mi? Medine-i Münevvere'de Adile Sultan ribatı vardı. Burada dul, fakir, kimsesiz kadınlar otururdu. Ribata gelir getirecek vakıflar da tahsis edilmişti. Torun Adile Sultan Kahire'de mi oturuyordu? Kahire'de Ebu Bekir Sıddık sülalesinden bir ailenin oğluyla evlenmişti. Kocasının annesi Türk'müş. Çocukları Türkçe bilirdi. Bayramlarda bu Adile Sultan'ı da ziyarete giderdik. Bir ziyaretimizde bize şöyle demişti. 34. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyonu